Evet o bahsedilen hanelere rahmet melekleri girmiyor. Ama e, içeride işlenen şeyleri yazmak üzere o melekler zaten giriyor. E, bir de ölüm meleğine hiç kimse mani olamıyor. Cenab-ı Hak o halde ölmeyi kimseye nasip etmesin. Yani e, demek ki bahsedilen şu işi yapan eve, mesela Resulullah Aleyhisselam'ın, ee, i̇çinde köpek bulunan eve melek girmez buyurmuş ya, hı hı. kast edilen rahmet meleğidir. Yani rahmet, o evin rahmetini azaltıyor demek o hı köpek. Ee, bu tür haneler zaten belli kötü hanelerdir. Namaz kılınmayan yere de girmez dedikleri rahmet melekleri rahmet, olur tabii o eve rahmet gelmiyor. Yani namaz ne yapıyor? Rahmeti celbetiyor Kur'an okuyorsunuz, rahmeti celbediyor, melekler iniyor. Evet. Böyle bir şey yok. Hiç ne Kur'an var, ne namaz var, ne şu var, ne bu var. Oraya ne yapsın ki rahmet meleği Ne işi var? Yani, yani o evde rahmet olmuyor. Rahmet olmayınca merhamet de olmuyor. İnsanlar birbirine açılıyor. Huzursuzluk, huzursuzluk meydana geliyor, kavga oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Burada kastedilen şey neymiş özetle? Bu tür hanelere, işte hadis-i şerifte bahsedilen, köpek bulunan ev gibi, melek girmez denilen şeyden anlayacağımız rahmet melekleridir. Yoksa mesela evde öyle bir şey var ama hayvancaz, ağız, namazımızı kılıyoruz, hanemize sevap yazacak melek. Bir yaramazlık yapıyorsak öbürü günah yazacaktır. Yani bunlar zaten mevcut. Bir de ölüm meleği. Nerede olursanız olun yani böyle burçlarda olun e, yahut etrafını çevirin kalalarda böyle e, kalın ve korumalarınız olsun yüzlerce. Hiçbirinin haberi olmadan o Azrail ümüğünüze ne yapar? bilecek, Ümüğünüze çöker Allah muhafaza. O geldiğinde nereden geldin ya? İmanlı bir sürü gitmeyi nasip vardı. Seni görmediler mi? Demeniz zaten mümkün değil. Allah razı olsun hocam. Hocamız reçeteyi yazdı. Evlerinizde huzursuzluk varsa dost doğru namazınıza devam edin diyelim değil mi hocam? Evet. Allah razı olsun. Devam edelim. Hocam bir izleyicimiz yurt dışından bizlere yazmışlar. Hayırlı akşamlar hocam. <gülüyor> Benim sorum bazı dini filmlerde peygamberlerin veya Allah dostlarının diyebleceğimiz insanların yüzlerini e, falanca aktör veya falanca oyuncunun oynaması, alenen yüzünün belli olması e, veya Yusuf peygamber buydu veya Musa peygamber buydu diyerek. Bu doğru mudur hocam? Buyurun.